Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve növzü billahi min şururi anfüsina ve min seyyati a'malina men yehdihillah fela mudilla lah ve yudlil fela hadiya ve neshadu en la ilahe illallah vahdahu la şedike ve نشهد أن محمدًا أبوه ورسوله أما بعد فيَعِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُهْتَدُونَ قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أَوْزُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِسْمَى اللَّهِ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Mücadele Suresi 11. ayetin devamı olarak Cenab-ı Hak mahal şeklinde buyuruyor ki Allah içinizden iman etmiş olanlarla ve kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. İslam alimlerinin çoğuna göre ilim, bir şeyin hakikatini idrak etmek ve malum olanın olduğu hal üzere bilinmesi demektir. İlim, insanın vahiy, akıl ve duyu organları aracılığıyla elde ettiği kesin bilgilere denir. İlim, ahiret yolunu doğru gösteren, kılavuzluk yapan bilgiler topluluğudur. Gerçeğe ve vakaya uygun düşen inanç, bilgi ve kanaattir. İlmin zıttı cehalet, yani cahillik, bilgisizlik ve yanlış bilgi anlamında cehalettir. Kur'an-ı Kerim'de ilim kelimesi sadece yalın olarak 105 defa ama bu kökten gelen diğer kelimelerle birlikte tam 854 defa zikredilir. Dolayısıyla ilim, Kur'an'da en çok kullanılan kelimelerden biridir. Malum, Kur'an sadece ilim kelimesiyle değil, okumak akıl, fikir, zikir gibi, tefekkür, tedabbür gibi ilimle bağlantılı çokça ayette de e, emirlerini tavsiyelerini bize ulaştırmıştır. Bir iki ayet ve hadis e, e, mal olarak sunacağım. Ve sonra e, ilimden neyi kastetmemiz gerektiğini vurgulamaya çalışacağım. Allah her şeyiyle en iyi bilendir. Enfal 73. Şüphesiz ki biz onlara iman edecek bir kavme hidayet ve rahmet düsturu olması için tam bir ilim ile fasıl fasıl ayırt ettiğimiz ve açıkladığımız bir kitap gönderdik. Araf 52. İlim ancak Allah'ın yanında katındadır. Ahkaf suresi 28. Yine Mülk suresinde de benzer ifade vardır. İlim, Allah'tan olduğuna göre İslam'ın tamamı ilimdir. Alim de gerçek anlamıyla Müslümanlardır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerinde de alimlerin fazileti, ilmin ehemmiyeti ile alakalı çokça ifadeler vardır. Ben bunların çoğunu gündeme getirilen ortamlara şahit olduğumuz ve bildiğimiz için zikretmeyi gerek görmüyorum. Şehitlerin kanından alimlerin mürekkebinin daha faziletli olduğu gibi ilmin kadın erkek her mümine farz olduğu gibi nice faziletini beyan eden rivayetler. Evet. Vahiy ile özdeşleşen anlamıyla ilim kesin bilgi demektir. Onun için ilmi yani hakkı hakikate dayanan ilahi nur olan Allah'ın verdiği bilgiyi kabullenmeyen insana profesör bile olsa cahil. Bu cahillerin en meşhurlarına Ebu Cehil Böyle kişilerin oluşturduğu toplum düzenine de cahiliye denir. Ebu Cehil'e yani cahillerin atası e, anlamındaki bu ismin verilmesine sebep bilinmesi gerekenleri özellikle Allah'ı hiç tanıyıp bilmemesi değil yanlış bilmesi dolayısıyladır. Dolayısıyla yanlış bilgiye cehalet deriz. Kişi faydasız ve kendisini kurtarmayacak bilgileri ne kadar depo ederse etsin, o bilgiler onu cehaletten kurtarmaz. Evet, ilim aslında vahyin kendisidir. Vahyin önüne geçen ya da vahiy ile sağlaması yapılamayıp ona ters düşen bilgi ilim değildir. İlim bütün peygamberlerin ortak mirasıdır. Söz ve amelin sıhhati için şarttır. Söz ve amel ancak ilimle itibar kazanır. İlim amelden de önce gelir. İlmin amelin rehberi ve mürşidi olduğunu yine hatırlamak gerekir. İlmin amelden önce gelmesinin sebebi akidede hak ve batıl, ibadetlerde sünnetle bid'at, ahlakta güzel ve çirkin, sözlerde doğru ve yanlış birbirinden ancak ilim sayesinde ayırt ediliyor olmasından dolayıdır. Hatta ilim, bırakın amelden önce olmasını inanç esaslarından, akaitten de öncedir. O yüzden Kur'an ilk ayetinde iman et, iman edin diye veya başka bir emri, ibadet edin gibi bir emri vurgulamak yerine oku diye inzal olmuştur. Neye nasıl inanacağını bilmeden sağlam bir akidenin oluşması mümkün değildir. Şeriatın gaye ve hedeflerini anlama, dini hakikatleri kavrama sorunu ancak ilim merkezli bir gayret sonucunda elde edilebilir. İlim her türlü İslami çalışmada şarttır. Her ne kadar Yüce Kur'an anlaşılması kolay, açık ve berrak hükümler içeriyor olsa da Kur'an'ın ve sünnetin hayata aktarılmasında yine ihtisas gerektiren bazı ilimlere ihtiyaç vardır. Yüce kitabımız malum Arapça inmiştir. O yüzden Arapça ilmine vakıf olmak, ayetlerin hedef maksatlarını daha iyi anlamak için önemli bir adımdır. Ama sadece Arapça ile de Kur'an ve Kur'an'a dayalı ilimler bilinmiş olmaz. Cahiliye toplumlarında vahyi kabul etmeyen cahili eğitim sistemleri vahyi ilim kaynaklarının bilgi vasıtalarının içine katmazlar. Bundan dolayı bilim, cahiliye düzenlerinde bir put haline dönüşmüştür. Her şeyi tümüyle bilen Allah'ı bileme karıştırmak istemeyenler, hiç uzlaşmaması gereken bilimle cahilliği, cahiliyeyi bir arada bulundurmaya kalkmak gibi cahilce davranmaktadırlar. Evet, Dolayısıyla okullarda e, ilim öğrenilmesi, faydalı bilgiler e, verilmesi gerektiği halde daha çok e, cahiliye e, insanının e, yönlendirilmesi gibi insanlara maalesef vahiyle uzlaşmayan, e, ona ters düşen nice bilgiler verilmekte ve maalesef okullarda nice şirk özellikleri hem törenlerle hem de bilgi şeklinde çocuklarımıza dayatılmaktadır. Dolayısıyla müminler Allah'ın kitabında, Rasulünün sünnetinde kat'i olarak yer alan haberlere ilim gözüyle bakarlarken, maalesef cahiliye sisteminde hem eğitim kurumlarında hem toplumda vahyi merkeze almadıkları için nice ispatlanmamış faraziyeler, mesnetsiz teoriler vahyi reddetmenin sonucu olarak e, İslam'la akılla bağdaşmayan e, hususlar gündeme gelir. İlim olmadan ideal anlamda Müslüman olmak, e, Müslümanlığını sürdürmek mümkün değildir. Cehalete alternatif olarak gelen bir dinin mensupları, tabii ki cahil olamazlar. Olurlarsa perişan olurlar ve onlar adına faturayı bazen din öder. Bunun da vebali tabii ki çok ağırdır. İlim bir rehberdir, hedeflere onunla varılır. Bir ışıktır, karanlıklar onunla aydınlanır. İlim şifadır, hasta gönüller onunla tedavi edilir. Yeterli ilimden yoksun olan inançlar hurafelere boğulur. Sağlıklı ilimle beslenmeyen tutum ve tavırlar çok küçük sarsıntılarda yıkılıp giderler. Hani meşhur sözdür, cahilin sofusu, şeytanın maskarasıdır. Ya da yarım doktor can yakar, yarım hoca din yıkar diye. O yüzden e, hepimiz öncelikle farz olan ilimlere sahip olmamız, inanç yönüyle bizi küfürden, şirkten alıkoyacak esasları, kaynaklarına, delillerine vakıf olarak bilmeye çalışmamız, Allah'ın emrettiği ve yasakladığı hususları öğrenmemiz, neyin helal, neyin haram olduğu bilincine ulaşmamız ve bunu hayatımıza tat tatbik etmemiz öncelikli farzlardandır. Unutmayalım Ebu Cehil zır cahil değildi. Toplumda sözü geçerli olan, devleti ve orduyu yönetecek yeteneye, bilgilere sahip birisiydi. Ama İslam onun bildiği doğru kırıntılarıyla mutlak doğru arası, doğru arasında bağlantı kurulmadığı için ve esas bilinmesi gerekeni bilinmesi gerektiği gibi bilip inanmadığı için ona cahillerin atası demişti. Yani ata cahil Kur'an, dünya hayatının sadece zahiri bilgilerine sahip olanlar için der ki, onlar dünya hayatının görünen kısmını bilirler, ahirettense habersizdirler. Sevgili kardeşler, önemli olan bugün Kur'an'dan direkt olarak bizim hepimizin e, bilgi alması, alimlere tabi olmak değil, alimlerin gösterdiği delillere tabi olarak esas vahiyle irtibatımızın devamlı sürmesidir. Çünkü, alimleri öne çıkartmış olsaydı din, onlara tabi olun, onlara uyun, hangi alime uyulacağını, hele günümüzdeki bir hocanın, bir alimin dediğinin, diğer hocayla, alimle yüzde yüz çatışabildiği bir ortamda, cemaatlerin farklı farklı olduğu, ilim adamlarının farklı farklı tezler sunduğu, birbirlerini de çürütmeye çalıştığı bir ortamda bir kaos olacağını, insanın hangi alime tabi olacağını, körebe usulüyle belki seçebileceğini Bundan da sorumluluk yönüyle hem dünya ve hem ahirette problemlere gideceğini söylemek mümkün. O yüzden Kur'an alimlere tabi olun demez. Alimlere sorulmasını ister, sözleri dinlemeyi ama en güzeline tabi olunmasını emreder. Günümüzde alimlerin çokça görevlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Alimlere aslında çok iş düşmekte. Ulema ümmet içinde var olan her türlü potansiyeli İslami harekete dönüştürme sorumluluğunu aslında üstüne almak zorundadır. Topluma tevhidi ulaştırarak her çeşit şirk ve küfre karşı halkı bilinçlendirmek alimlerin temel görevidir. İnsanlara haram ve helal bilinci vererek onların Allah'a karşı, kendisine ve topluma karşı görevlerini yerine getirmelerini sağlamaya çalışmalıdır alimler her şeyden önce. Bu kadar hayati görevlere haiz olan ulema kadrosunun dar, cüz'i ve kısıtlı tebliğ ya da eğitim faaliyetleriyle kendilerini sınırlandırması gerçekten kendilerine yakışmayan bir durumdur. Bir toplumda alimler içinde içindeyse veya bazı alimler tutuklanacakları zamanı bekliyor, güvenlik içerisinde ve İslam'ın hakikatlerini bir hürriyet, özgürlük içerisinde anlatamamanın ızdırabını yaşıyorlarsa, yani bir potansiyel suçlu gibi ne zaman hapse atılacaklarını ee, düşünüyorlarsa böyle bir alim bulunduğu toplum huzura kavuşamaz ve yeterince doğru bilgilere vakıf olamaz. Çünkü Allah alimlere e, Kur'an'dan öğrendikleri hakikatleri topluma anlatmalarını, e, dinin esaslarını gizlemelerinin çok büyük bir vebal olduğunu Söz gelimi Bakara Suresi 159. ayette e, çok net şekilde ifade ediyor. İndir, i̇ndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça beyan ettikten sonra gizleyenler, ketmedenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem lanet edebilen bütün varlıklar lanet eder. Tevhidi şirki, insanların Cennete ve cehenneme gidecek esasları insanlara anlatmayan, toplumsal problemlere değinmeyen, tağutlardan bahsetmeyen, Kur'an'ın hakikatlerini insanlara bildirmeyen alimlerin Allah'ın lanetine muhatap olacakları ve bütün lanet edenlerin lanete uğrayacaklarını ifade eden ayet ee, devamında 60, 160. ayette üç şartla bunların lanetten kurtulacağını, Allah'ın rahmetine ancak üç şartla ulaşabileceklerini söyler. Önce tevbe etmeleri, sonra kendilerini ıslah etmeleri, sonra gizledikleri hakikati insanlara apaçık duyurmaları şartıyla. İslam noktayı nazarında ilim belli bir kesimin tekelinde bir meta olarak görülmez. Alimler sınıfı diye bir sınıf olmaz. Hepimiz belirli oranda ilim sahibi olmak zorundayız ve unutmamalıyız ki her bilenin üzerinde başka bir bilen vardır. Mesleği, ilgi alanı ve sorumluluğu ne olursa olsun her Müslümanın kendi konumunun gerektirdiği vahyi ilimle donanması gerekir. Her Müslüman, bildiğinin alemi, bilmediğinin de talebesi olmak ve bildiğini kendisi yaşayıp, başkalarına da anlatmak, emri bil maruf, nehyan münker yapmak zorundadır. İlim adamlarının Allah katında sorumlulukları, diğer insanlara göre daha ağırdır. Hele günümüzdeki gibi, bin bir gruba ayrılmış, tevhidi imandan uzaklaşmış olan, tağutların ve dünya müstekbirlerinin zulmü altında inleyen, Ümmetin bu vahim tablosu karşısında tevhid ehli hiçbir alimin yerinde oturup kalması, basit şeylerle uğraşması, ümmet sorunlarına duyarsız kalması düşünülemez. Böyle yapıyorsa ona alim denilmez. İlmi seviyesi oranında mesuliyeti de artacaktır. Parçalanıp zaafa uğramış, istikametini kaybetmiş ve Kur'an'dan uzaklaşmış ümmetin elinden tutup ümmetin kalkınması, yeniden yapılanması ve kendini zafa uğramaktan kurtarması açısından öncülük yapma görevi öncelikle alimlere aittir. Yığınlarla bilgisi olmakla birlikte bilgisini bahsedilen sorumluluk içinde kullanmayan ve bu bilinçle hareket etmeyen alimler tabii ki büyük bir vebal altındadır. Davetin topluma ulaşmasında rehberlik görevini görecek ulemanın bir takım kısır ve cüz'i tebliğ faaliyetlerine kendilerini sınırlandırmaları onları bu vebalden kurtu kurtaramaz. Allah'ın rızasına cennete giden yolun takip edilebilmesi için ümmetin önündeki engellerin kaldırılması görevi onların eliyle gerçekleşmelidir. Ancak yaşadığımız toplumda anlaşılmaktadır ki ne yeterince tevhidi duyarlılığa sahip alimlerimiz mevcut. Ne de bu alimlerimiz sorumluluklarının bilincinde ve ne de bu sorumluluklarını yerine getirmek için imkanlarını ve güçlerini seferber ediyor. Onların birçoğu bazı arezi sebeplerle halktan da uzaklaşmışlar. Toplumun analizini yapma durumunda değiller ve maalesef egemen sistemin işleyişini toplumsal hastalıkların çözümünü, Müslümanların ayağa kalkma yöntemini e, e, düşünecek seviyede değiller. Öyleyse bizlere büyük işler düşmektedir. Yarınki problemlere de çözüm getirecek, sadece Allah'tan korkacak, e, kınayıcıların hiç kınamasına aldırış etmeyecek, lanetten e, tümüyle uzaklaşıp toplumlara doğru yolu gösterecek, rehberlik yapacak ilim adamlarının yetişmesi gerekiyor. Bu görev bütün Müslümanların üzerinde ciddi manada bir görevdir. Farz-ı olan görevler, hak, hak hayra davet etmek, emri bil mağruf gibi görevler yeterince güzel bir şekilde yerine gelmeyince bütün müminlerin sorumluluğu, bütün müminlerin üzerindeki farziyeti söz konusudur. İşte hepimiz bu tür ilim adamlarını yetiştirmek için kimimiz müesseseler oluşturacak, okullar, kurslar e, tertip edecek, kimimiz de bunlara destek olacak ve e, e, yarınlarımızın e, çok daha problemli hale gelmemesi için e, ümmetin sorumluluğunu yüklenecek. İnşallah e, tevhid ehli sadece Allah'tan korkan sorumluluk bilincine sahip e, ilim ehli yetişmiş olacaktır. Bu konuda hepimiz görevlerimizi bilmek ve e, o vazifelerimizi kendi adımıza yapacak insanları yetiştirmek zorundayız. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam kelamullahi'l melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ el kur'an festemi'u leh ve ansı turhamun Ağzı bıllahim ne Şeytanı Rəcim, İsmillahi